Baş yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden 19. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye 3. gününde günün fosili seçildi. Türkiye ödülü Avustralya ile paylaştı. İklim ağının açıklamasına göre 800'den fazla sivil toplum kuruluşundan oluşan Climate Action Network yani İklim Eylem Ağı tarafından organize edilen günün fosili ödülü müzakereler boyunca müzakereleri tıkayan veya iklim müzakerelerinin gerektirdiği şekilde davranmayan ülkelere veriliyor. Günün Fosili Ödülü'nün Türkiye'ye verilmesini değerlendiren İklimoğlu katılımcıları, iklim değişikliği konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmadığını, uluslararası sivil toplum tarafından da bunun açıkça fark edildiğini belirttiler. Daha önceki yıllarda kömür yatırımları yüzünden günün fosili seçilen Türkiye, bu yıl birden fazla sebep yüzünden seçildi. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ve iklim Değişikliği Daire Başkanlığı'nın etkisizleştirilmesi, İklim değişikliği müzakerelerinde kilit rol oynayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müzakerelere katılmaması Türkiye'nin günün fosili seçilmesine neden oldu. Ayrıca kömür yatırımları ve tüm kamu enerji üreticilerinin 2021 yılına kadar çevresel mevzuattan muaf tutulması da Türkiye'nin günün fosili seçilmesinde etkili rol oynadı. İklim ağı katılımcıları geçen senelerde de günün fosili ödülünü alan Türkiye'nin, Fosil yakıtla odaklı politikalar ve uygulamalar yerine düşük karbonlu bir kalkınma stratejisi izlemesi ve mutlak sera gazı salım azaltma hedefi koymasının ne kadar önemli olduğunu bu fırsatla tekrar dile getirmiş oldular. Aralarında Gizem Akan'ın da bulunduğu Rusya'da tutuklu bulunan 28 Greenpeace eylemcisi ve iki serbest gazeteci Trenne Murmansk'tan Saint Petersburg'a götürüldü. Gazprom'a ait petrol platformuna karşı barışçıl eylem yaptıktan sonra Kuzey Kutbu'nda tutuklanan 30 kişilik ekip pazartesi sabahı Murmansk'tan hareket etmişti. Polisin otobüslere bindirdiği 30 kişilik ekibin hangi gözaltı merkezine götürüldüğü henüz açıklanmadı. Greenpeace Uluslararası Hukuk Birimi Saint Petersburg'da gelişmeleri takip ediyor. Rusya'da cezaevi değişikliğinde tutuklular hastalıklara karşı karantinaya alınıp doktor kontrolünden geçiriliyor. Bu işlem kısa sürüyor ama bitene kadar avukatların tutuklulara erişimi yok. Leninski Bölge Mahkemesi'nin Arctic Sunrise'ın 30 kişilik ekibine verdiği 2 aylık tutukluluk süresi 24 Kasım'da sona eriyor. Rusya'nın soruşturma komitesini süreyi uzatmak için isterse 17 Kasım'a kadar St. Petersburg Bölge Mahkemesi'ne başvurması gerekiyor. Başvurudan sonra tutuklu duruşmaları 17-24 Kasım arası devam edebilir. Soruşturma yetkilileri daha kısa bir zaman dilimi talep etmedikçe tutukluluk süresi en fazla 4 ay sürebilir. Dünyanın her yerinden 2 milyona aşkın kişi, 28 barışçıl Greenpeace eylemcisi ve 2 serbest gazetecinin serbest bırakılması için Rusya elçiliklerine mektup yolladı. Siz de Greenpeace eylemcilerine destek olmak isterseniz greenpeace.org Taksim Free Our activists adresini ziyaret edebilirsiniz. Danışteyn 6. dairesi Antalya'da çam ağaçlarıyla kaplı denize sıfır kamp alanı Kındıl Çeşme'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle doğal yaşamın tümüyle ortadan kalktığını ve doğal sürecin yok edildiğine hükmetti. Danıştay alanın 29 yılına bir firmaya kiralanmasına olanak sağlayan bakanlık onaylı planları da iptal etti. Emre Baylan Doğan Haber Ajansı'nda verdiği habere göre Mimarlar Odası Antalya şubesi Antalya Barosu ile birlikte 10 davacı'nın Bakanlıklar aleyhine açtığı davada Danıştay 6. Dairesi Kındıl Çeşmenin kiralanmasına onlak sağlayan planları Milli Parklar Kanunu'na, şehircilik ilkelerine ve planlarına ve esaslarına ve kamu yararına aykırı uygulamalar getirdiği gerekçesiyle iptal etti. Antalya'nın Kemal ilçesinden 15 dakikalık yürüme mesafesiyle ulaşılabilen çam ağaçlarıyla kaplı denize sıfır alan olan Kındıl Çeşmede. 6494 metrekare kapalı alan olan binanın yapımının planlandığını hesaplayan bilirkişi heyeti mahkemeye sundukları raporda bir tatil köyü inşa etme yaklaşımıyla yapılan bu inşaatlar alanın doğal dokusunu ortadan kaldırmıştır dedi. Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Antalya şubesi başkanı Osman Aydın önemli oranda yapılaşması tamamlanan Kındıl Çeşme'de yıkım kararı alınması gerekiyor. Bilirkişi alanla ilişkin çok net bir fotoğraf ortaya koyuyor. Kiralama iptal edilecek ve buna bağlı olarak da yıkım yapılacak diye konuştu. Bari ardından rehabilitasyon yapma hükmü de verse mahkeme çünkü yıkıldıktan sonra da çok kötü görünüyor. Zaten değerini yitirmiş tekrar eski haline getirilmesi lazım. Denizli'nin Bekili Belediye Başkanı Yardımcısı Mahmut Divarcı, Çal ilçesi Akkent Meldesi Meyve Suyu Fabrikası'nın Büyük Menderes Nehri'ne asitli atıklar dökerek kirliliğe neden olduğunu söyledi. Denizli ve Aydın'ın Söke Ovası'nın sulanmasında kullanılan suyun, kirlilik nedeniyle siyahlaştığı ve sudaki canlı yaşamın bitme noktasına geldiğini kaydeden Divarcı ilgili birimlerin harekete geçmesini istedi. Bu arada konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde inceleme başlattı öğrenildi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.